bu konunun ha. dışında bu su evet. suda bulunan yırtıcı hayvanların eti yenilir mi? Ee, biliyorsunuz denizde yaşayan bütün hayvanlar helaldir ancak hem denizde hem karada yaşayan haymlar, hayvanlar müstesna örneğin devamlı denizde yaşayan ey denizin, dışından, denizin dışına çıktığı zaman hemen ölen hayvanlar ister yılan olsun ister domuz olsun ister eşek olsun ne olursa olsun dışarıya çıkınca ölecek hayvanlar denizin içinde yaşayan hayvanlar dışarı çıktığı zaman ölüyorsa o hayvan ismine olursa olsun bil ittifak yeniyor. Ancak karada ve denize yaşayan hayvanlar dışarıda ölü olarak görüldüğü zaman onlar yenmez. Allahümme.